Türkülere can verenler. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de yeni bir Türkülere can verenler programıyla daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızı da derlemeci, şair, halk bilimci, folklorcu Ege yöresi Türküleri denilince akla gelen önemli bir isim olan Hamit Çine'ye ayırdık. Dinlediğiniz bu programı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Teknik yapımda Mahmut Bayhan ve sunucunuz Ben Engin Ünsal, Türkülerle daha da güzelleşecek mutlu bir gün diliyoruz.